Herkese merhaba, Açık Radyodayız. Yürdük, <gülüyor> yolları geçtik, ee, Evrimle birlikte stüdyoya girdik. Ee, yol geçiyoruz, yürüyoruz. Yürüyince insan ister istemez yerinden yurdundan oluyor. Ee, yerinden yurdundan olmak belki de modern hayatın bir gerekliliği zaten. Aksi takdirde e, sabitlik e, üzerinden bir ilişki. E, kursaydık herhalde geleneksel e, bir toplumda yaşayarak olacaktık. E, biz yürüyoruz. Yerinden, yurdundan oluyoruz. Fakat nesneler de bizimle birlikte yürüyor. Çünkü nesneler de artık sabit değil. Sürekli hareket halinde. Ya biz mi nesnelerin peşinden gidiyoruz yoksa e, nesneler mi bizim peşimizden geliyor? Biraz bu muğlak ama hep beraber hareket ediyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla zor günlerdeyiz aslında ve bu zor günleri Alıştık yani ne, ne zamandan beri belki modern hayatın başlangıcından beri hiçbir şey yerinde durmuyor her şey hareketli ve, e, ve sıkıcı bir durum yani şöyle bir, bir, bir sıkıntı var gibi mesela ben e, yine yerimden yurdumdan oldum evi taşıyacağım da <gülüyor> mesele oraya geliyor yani e, taşınma e, sürecine girince İnsan tam yerleştim derken yerinden, yurdundan olmayı yaşayınca çoğunlukla şeyi ıskalıyoruz... ...gündelik hayatta da aslında sürekli taşınma halindeyiz... ...yani böyle bir hayat pratiğimiz var, onu çok fark etmiyoruz... ...dolayısıyla herkesin taşındığı ve bir türlü yerleşemediği bir dönemden geçiyoruz ya da yaşıyoruz... ...ve e, formlar bile e, sabit değil... ...formlar sürekli biçim değiştiriyor... ...ne bileyim bize de durmadan yeni formlar e, dayatıyorlar... ...ama o formlar bize de çok hani uygun olmuyor... ...zaten e, üzerimize durmadan yeni formlar e, deniyorlar... ...yeni giysiler ama... E, ...bu giysiler ya deli gömleği gibi bizi sıkıyor... ...boğuyor ya da bol geliyor... ...ve içinde birbirimizi yitiriyoruz bir türlü kendimizi bir form yaratamadık içerden dışarı doğru. Dolayısıyla böyle bir hareket halinde ve üzerimizde durmadan provanın yapıldığı modeller olarak stüdyoya girmiş bulunduk. Ben böyle bir yersiz yurtsuzluk ve sürekli form denenmesi üzerine bir giriş yaptıktan sonra evrime sözü ben bırakayım. Ee, o zaman e, Rahmi'nin yeni evliliği mi diyelim? Ee, i̇kinci evliliği <gülüyor> mi oluyor o zaman? Kaçıncı evin bu senin? Vallahi kaçıncı bilemiyorum ama e, her seferinde bir tür evlenme e, e, şeyini yaşıyoruz. Çünkü e, hakikaten evlenmek. Evlenmek dediğimiz böyle evet ev sahibi. Geçenlerde bir sokakta rastladım. E, graffiti. E, semt bizim ev kira yazıyordu. <gülüyor> enteresan ee, yani ev barınak demek değil mi ee... yani tabi tabi yani barınak <gülüyor> ev ev yurt demek yurt her şey barınak yurt hmm. yuva ev. ve bir taraftan baktığında e, yani yine ister istemez ev yuva yurt deyince aklına ilk gelen göçebe ve yerleşik. Kervan, hayat kervanlarının yörükler değil mi? Karşıtlığı mı diyelim. Evet, evet. iki karşıt ilişki var ama. Yani göçebelere de baktığımızda göçebeleri de konaklıyorlar ama geçici konaklıyorlar. Sonra tekrar yola koyuluyorlar. Onlar zaten yol geçen durmadan yol geçiyorlar. Ama yerleşikler de yerleşiyorlar. Fakat gündelik hayatın ritmi içinde sürekli hareket ediyorlar. Fakat yerleştiklerini sandıkları an yerleşikler belki biraz önce ben sözünü ettiğim. E, ...durdukları yerde aslında her şey değişiyor. Yani tüm peyzaj değişiyor... ...içinde bulundukları ortam değişiyor... ...dolayısıyla kendilerinin yerleştiğini... ...sansalar da aslında... ...durdukları, oturdukları yerde... ...bir tür göçebeleşiyorlar. Ya yani modern hayat biraz da böyle galiba. Yani e, baktığımızda... ...evet biz hala aynı mekan... ...aynı ortamda yaşıyoruz ama... ...son e, yıllarda o kadar hızlı... ...kentsel peyzaj değişti ki... E, ...ben... Çok farklı bir yerde buldum kendimi. Hareket etmedim, oturuyordum aslında aynı yerde duruyorum. E, dururken göçebeleşmek demek bu olsa gerek. Tabii bir de mülteciler var tabii yerinden yurdundan gerçekten edilen yuvasından edilenler var. E, bunların yaşadıkları tabii büyük trajediler. Ama bizde küçük trajediler e, yaşıyoruz gibi geliyor. Çünkü e, belki çan e, semptomu yerinden yurdundan edilmek bir türlü yerleşememek ekolojik e, ekonomik ve Hı. kültürel evet. mültecilik aslında yaşadığımız yani bir, birden fazla tarifi olan e, Hı -hı. bir Hı -hı. göçerlik göçebelik konaklama hali zaten e, sanıyorum e, sufi edebiyatta olsun veya e, gelenekte olsun veya işte sanırım alevi gene, geleneğinde olsun bu dünyanın bu diyarın değil mi kalıcı bir e, mekan olmaktan ziyade geçici bir yurt olduğu e, asıl yurdun e, <gülüyor> diğer diğer olduğu hep vurgulanır <gülüyor> hani. bir tür doğru söylüyorsun bir tür sla, bir tür yaşar gibi yaşıyorlar insanlar Aslında bu dünyada Çünkü asıl e, yuva bu dünyada değil hep öte dünyada olduğu için Fakat bu düşünce de gerçekten o kadar e, derin ve ekolojik ve toplumsal derin krizlere yol açıyor ki aslında biz yaşadığımız yeryüzünü yanılsam olarak varsayıyoruz. Gelip geçici olarak varsayıyoruz ve bu düşünce büyük yıkımlara yol açıyor aslında. Yani içinde bulunduğumuz ve tek yaşam alanı olan yeryüzünü bir tür geçici konaklama olarak düşündüğünüzde dolayısıyla kalıcı olan ölümden sonraki hayatsa o zaman bu yeryüzünün hiçbir önemi yok. Ne olursa olsun batsın bu dünya diyebiliriz aslında. Evet. O zaman dünya batabiliyorsa demek ki yüzebilen bir şey <gülüyor> ee, Yüzüyorsa doğru. da değil mi? Koskoca bir denizde e, batma tehlikesi evet, olan evet. malum Nuh Peygamber'in de vaktiyle denediği gibi. <gülüyor> e, ...Nuh'un gemisini düşünürsek... ...o da bir ha. mülteci gemisiydi belki de. Kesinlikle. Büy Aa çok doğru. Tam e, Nuh'un gemisi, mülteci gemisi. Ekolojik mülteciler vardı. Belki tekrar yaşıyoruz bunu. Belki, belki bir hayvanat bahçesini tekrar buna dönüştürürsek... Hı hı hı. ...bir BNL'e katılır mıyız? <gülüyor> aslında e, dünya bir gemidir. Metaforu da çok ilginç değil mi? Böyle tüm bizi aslında yönetenler... ...hep aynı gemideyiz... E, ...diye bize durmadan... Ayar çekiyorlar. Gökyüzünü bile bir şeye dönüştürüyoruz ya hayvan hayvanat atlasına gökyüzündeki yıldızların uçlarını birleştirip, tabii. değil mi onlara evet, çeşitli yaratıkların, çeşitli tabii. burçların, burçlar zaten. Burç bakmışız gökyüzüne ve hayvanları görmüşüz. Burç, burçları da o hayvanlarla anıyoruz zaten. Evet. Dolayısıyla bizim biraz önce. ...aslında bu yeryüzü ve, e, ve gökyüzü arasındaki bir ayrımı da sen işaret etmiş oldun. Dolayısıyla yeryüzü hakikaten vazgeçilecek, yanılsama, geçici bir konaklama yeri ise... ...asıl bizim yer, yerimiz yurdumuz gökyüzüdür diye e, düşünmüş olabilir insanlar çünkü... Gökyüzünde sabit e, formlar bulup çıkarmışlar. Hiçbir şey değişmiyor gökyüzüne baktığımızda. Onu sabitleme de ihtiyacı duymuşlar. Evet, evet. Meşrulaştırma, korktukları şeyi belki de e, bir yoldaş haline getirme ihtiyacı duymuşlar. E, bir, bir harita. Harita çıkarmışlar öyle bir harita ki gökyüzü gerçekten yeryüzü eğer oluşun mekanıysa, değişim ve dönüşüm mekanıysa kalıcı bir... Harita aramışlar ve aradıkları haritayı gökyüzünde bulmuşlar. Yani gökyüzü sabitlikler üzerinden e, kurulu on, e, o bakışa göre ve yolunu yeryüzünde bulmak istersen yine gökyüzündeki haritaya bakıyorsun. O zaman yılların e, deyimine hoşçakal diyebiliriz. Nedir o? Gökte ararken yerde bulunan. <gülüyor> evet aslında biz ne, ne yazık ki öyle oluyor gökte arıyoruz e, ve yerde bulurken aslında şöyle göksel olanı yere indiriyoruz. Yani o zaman yerde buluyoruz. Yani şunu yapıyoruz aslında biz işte yine Mirsi'ye eliyat eden de çok bahsetmişimdir. O dinler tarihçisi ve o aslında ilk yerleşim yeri ya da ne bileyim tapınaklar, şehirler aslında göksel bir haritaya göre kurulduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla merkez ve değişmez harita gökler. Ve gökte ararken aradığımız şeyi yerde kuruyoruz ve hani yerde buluyoruz bu seferde. Nedir o? Kozmos, göksel bir kozmos düzen var ama yer... Yeryüzü evet. kaos. E, dolayısıyla biz yeryüzünde e, göksel kozmozu e, kuruyoruz. Ve e, bu tür bir e, sığınak. Ev dediğimizde tam da bu. Yani evlerimizde tam da değişmez bir kozmos olarak inşa ediliyor. Ve her seferinde bir tür o taşınma sürecinde e, kaotik bir sürece giriyoruz. Hem zihnimiz aslında allak bullak oluyor. Hele o eşyalar düşünsene evde taşınma sürecini yerlerini yerleştirmişsin her şey yerli yerinde ama taşınırken birdenbire tam o kaos aslında bir kere düzen bozuluyor tekrar kutuların içine yerleşiyor ve sen bir başka e, kaostan yeniden bir kozmoz yaratmak üzere bir, bir e, yeni bir eve ve evde de tekrardan o göksel haritayı kurmaya çalışıyoruz kitaplar belli yerlerde alfabetik sıraya göre dizilmiş nesneler aynı yerde ve e, ve bu kozmoz e, ta ki e, kozmozda yaşadığımız sansak da fakat e, oturduğumuz yerden de dediğim gibi e, daha büyük bir düzen yaratıcısı kozmokaratör aslında bizim o kurduğumuz mikro düzeni çevreleyen ortamı değiştirerek... E, ...bizi de aslında yine yersiz ...yursuzlaştırıyor. Bugün kentsel... ...dönüşüm ya da büyük ölçekli... ...projeler tam anlamıyla... ...hani ortamın... E, ...bizim kozmozumuzun nasıl yıkılıp... ...yeniden kurulduğunu hani gösteren örnekler ki... ...yıkım her yaratıcı... E, ...edim, hani yıkımla başlar... sonun ünlü mottosuydu... ...hani bugün artık inşaat şirketlerinin... ...mottosu haline geldi... E, ...ve böyle bir ortamda biz... E, ...kozmozu özlüyoruz... ...ama... <gülüyor> Sürekli bir yıkım ve yeniden yapım aşamasında e, kaos ve kozmos geçici anlar oluyor galiba sürekli oradan oraya geçiyoruz. Peki bunun sanattaki karşılığını e, konuşsak aslında yani Picasso zaten hani tam da e, yıkım ve e, yapım aşamasını. O gördüğünü resmetmiş o Hı -hı. sırada yani Picasso'ya bakacak olursak dünya zaten çarpık. Her yönüyle mental olarak, ruhsal olarak, e, konstruktivizm bakımından Hı -hı. yani Hı -hı. kendi yapısal e, mağduriyet açısından, Hı -hı. dünya savaşları açısından baktığında adam dünyayı öyle görmüş. Kesinlikle. Çünkü öyleymiş. Hı -hı. Yani, Hı -hı. Buna da kübizm denmiş daha sonra. E, tabii gerçekten tam da o parçalanmışlık meselesi. Yani kırık artık, ayna kırık, gibi. Tabii. Hı -hı. Yani nesne e, bütünsel olarak kavrama mümkün Hı -hı. değil. Hani, Hak, ...hakikat tekillikten çoğulluğa sıçramış... ...ama kesinlikle. bunun da bedeli çok e, yırtıcı olmuş, çok ağır olmuş. Kesinlikle. Yani o e, Rönesans'taki özne ve nesne tutarlılığı, sabitliği... E, ...modern hayata geldiğimizde artık nesnelerin parçalandığı, hareket ettiği... ...ve öznenin de parçalandığı ve yine hareket ettiği bir durumda buldu. Bunun da sanattaki karşılığı hakikaten... ...empresyonizm e, ve kubizm ve artık biz... Manet'in o foliberger tablosu... ...hep hani yerinden edilmeye... ...örnek gösterilir... ...ve Picasso'nun da o kübik e, ...parçalı yüzeyleri... ...tam da aslında bizim ruh halimizde... ...yansıtıyor. Evet. Ee, az önce... ...söz ettiğin o ev, evsizlik... ...yurt, yurtsuzluk meselesi... ...göçmenlik meselesi... ...beraberinde... ...tabii uzak doğuyu da... ...düşündürdü biraz... Ee, Metris kitaptan çıkmış Zamanın Kokusu isimli kitap bu sıralar elimde ve bulunma sanatı üstüne felsefi bir deneme başlığıyla okurlara sunulmuş bir kitap bu. Burada bir Çinli düşünürün zannederim alıntısına yer verilmiş sanırım bir tür hayku diyebiliriz belki buna. Gerçi Japon geleneği Hayaku ama Onun havasında Söyle söylüyor do donpo. Kırmızı çiçekler Vazonun dışına taşıyor Koku spiral şeklinde Yükseliyor havaya Ne soru var ne cevap Rui yerde uzanmış Dian mizrabının Sesini kısmış Zao telleri çalmaktan geri duruyor Tüm bunlar da şarkıyla Ya da dansla eşlik edilecek bir melodi var. Yani bir e, akis durumu. Bir e, ses ve akis. Ses ve akis. Ritimlerin Sanırım... çokluğundan da söz ediyor. Sanırım Hı -hı. koku da tabii hani Hı -hı. bir ritim olarak hayatın içine girdiğinden. Hı -hı. Söz... Neden? Yani, Sonuç evet. ilişkisine yönelik. Hı -hı. E, dünyayla veya yok olan dünyayla kurduğumuz yok edici ilişki üst üstüne konuşula, konuşulabilecek bir e, girizgah olabilir. Yani e, ben son 15 beş dakikadır konuştuklarımızın üstüne şeyi düşünmeden edemedim mesela. Kuşların göç yollarını, göçebe olan kuşların göç yollarını, leylekleri e, ya da işte balıkçıları, Hı -hı. Türkiye'deki kuş yollarının haritasını, e, kuş göç yollarının haritasını düşünmeden ne yazık ki edemedim. Bunu bana düşündüren e, dünyanın en büyük galiba havalimanı oldu. İstanbul'un kuzeyine inşa edilen. Hı -hı. Şimdi bir yandan kendi tırnak içinde kapitalist göç yolumuzu derdine düşüyoruz ama bir yandan da doğanın kendi göç yolunu tahrip ediyoruz. Bu, çok, bu ne demek biliyor musun? E, <gülüyor> yani e, yolunu değiştir diyorsun kuşlara. Inanamaz. Ki bu kuşların hakikaten e, milyonlarca yıl aslında içgüdüsel olarak e, belirledikleri yol mümkün değil değiştirmeleri. E, gerçekten hani e, büyük çarpışmalar olacak ve bu çarpışmalarda kimin aleyhine ya da lehine olacak bilemiyorum. Çünkü e, göç yollarında kaç e, göç yollarında. Onlar tabi tabi Tabii tabii tabii. Dinlemezsin. Şeyde de hatırlıyorum Atatürk Havalimanı'nda da çok sayıda kuş kazası yaşanmıştı yani. Hı -hı, Gerçi hı -hı, bilmiyorum hı -hı. martı, karga, selçe. Tabii daha devlet. büyük sürünün içine düşebilirsin. Şay, evet görüyoruz pek çok şeyi. Aynen. Ee, bu bence çok düşündürücü ve yakında olacaklara ne yazık ki hazır olmamızda fayda var. Şey geldi aklıma aslında yine biz göksel bir haritayı yeryüzüne uyguluyoruz diyoruz ya biz aslında yeryüzündeki hareketleri göz ardı ediyoruz ve yeryüzüne <Gülüyor> Hiçleştiriyoruz, olumsuzluyoruz. Buradaki durumda yine aynı şekilde göksel bir haritayı, yani yerin kuvvetlerini hiçe sayarak... E, bunu yere uygulamak, yeryüzüne uygulamanın güzel bir örneği. Çünkü o hava alanı e, projesi de göksel, yani yukarlarda bir yerlerde tasarlanıyor ve yeryüzüne uygulanıyor. Fakat tam da yerin e, dengesi, yerin kuvvetleri, yeryüzünün işte hareketleri, kuşun kuşların ve diğer o görünen ve görünmeyen hani mikro ve makro ekosistemin e, unsurlarının aslında nasıl tahrip edildiğini hani çok açık e, görebiliyoruz. Yine göksel harita yeryüzünü tahrip ediyor aslında. Evet. Hatta şu an sosyal medyada öyle ilginç e, dijital uygulamalar e, hani aleni tabiriyle application'lar var ki eğer işte hava trafik kontrolüne bakayım diyorsun e, dünyadaki hava trafik kontrolü ...neredeyse kuş sayısı kadar böyle... ...inanılmaz bir hareket yaşanıyor şu an gökyüzünde... ...ve inanılmaz hızla yaşanıyor... ...ve bu uçakların bıraktıkları... ...petrol ya da işte yakıtla bıraktıkları... E, ...kirliliği... düşünemiyorum yani... O ...inanılmaz bir şekilde... Tabii. Müthiş... Ya sen e, kitap güzel bir kitapmış... ...ve alıntıladığın... Evet. E, ...metin de e, çok etkileyiciydi... Lirik. ...aslında... ...lirik ve ama bir şunu vurguluyordu... ...hakikaten hayatın içinde o kadar çok ses ve ritim var ki bunlar iç içe giriyor ve e, gerek doğal gerek, gerekse toplumsal o döngülerle birlikte biz hareket ediyoruz, dans ediyoruz. Fakat bizim yaptığımız o şimdi o doğal döngüleri, o doğal ritimleri yıkmak ve sadece e, ritim olarak ne var? E, yıkım aletlerinin sesleri var kentte. ...mesela kuşların seslerini duyamıyoruz artık... ...ya da e, mümkün değil... ...ya da doğanın döngüleri de yine kentin dışında... ...bırakıldı, onlarla dans edemiyoruz... ...sadece o... E, ...beton kıran makinalar var ya... ...tak tak tak ve... E, ...bu ritim aslında bizim... ...tüm hayatımızı belirlemeye başladı... ...bu yüzden de belki de... E, ...hayvanseverlikte bir patlama... ...yaşanıyor, yani baktığında... <gülüyor> Evcil hayvan besleyenlerin sayısı Türkiye'de azımsanamayacak kadar fazla. Kesinlikle. Bunu tabii ki bir eleştiri olarak söylemiyorum. bu Ama bir ihtiyacın da göstergesi. Hı. Kimi balık, kimi kuş, kimi Hı. kedi besliyor, acaba, kimi köpek. Acaba ee, doğa mı diye sormaktan da edemiyorum. Yani doğa... Bu e, da doğal mı? Doğal ayrıca mı? Diye, ayrıca, diye sormak evet. gerekiyor. Çok haklısın. Yani çünkü, çünkü şey adı üstünde evcilleştiriyoruz. Evci, bizim gibi bizanıl olanı evcilleştiriyoruz. Bizden bir farkı yok, çok haklısın. Bizden bir farkı yok. hale getiriyoruz kendimiz çok. için. Çünkü şeyi düşündüm ben de yani ilk e, kurttan e, köpek atası, köpeğin atası kurt. Doğru. Dolayısıyla kurdu e, bizim yanımıza e, sığınmış bir kurdu biz evcilleştirdik. Ve ona itaat etmeyi öğrettik. Boyun eğmeyi öğrettik ve boyun eğdikçe itaat ettikçe biz onu sevdik, sevgimizi gösterdik. Ve ona yine itaat etmesini sağlayacak oyunlar oynattık. Ve oyunlar oynadıkça da aslında bize itaat etmeyi öğrendi. Bunu söyleyen kim biliyor musun? Bunu söyleyen kulakları, köpeklere fısıldayan Sezar Milan. Köpeklere fısıldayan Sezar Milan diyor ki her köpeğin bir lidere ihtiyacı vardır diyor. Lideri siz olduğunu gösterin ona ve ona boyun eğmeyi, itaat etmeyi öğretin size. E, dolayısıyla baktığımızda e, köpekler ya da köpeklerle özellikle bizim aramızda çok bir fark yok. Her ikimiz de aşırı evcilleşmişiz. Her ikimiz de aynı kader ve kederi paylaşıyoruz. Çünkü biz birlikte evcilleştik. Kurdu biz evcilleştirip köpek, e, evcil köpekleştirdik. Ama e, o süreçte biz hem doğaya hem de insana tahakküm kurmayı öğrendik. Ve aramızdan efendiler çıktı. Ve efendiler de bizi evcilleştirdiler. Ve ne yazık ki ikimiz de aynı Kaderi ve hakikaten keder paylaşıyoruz ve kederli varlıklar gibi görüyorum ben köpekleri. Her sabah günaydın diyorum aynı kederli onlara. Peki Ülümüyorum. bu teşhislerin insan ilişkilerine nasıl yansıyor? Bundan insanlara yönelik nasıl bir ders çıkarabiliriz? Mesela iki insanın birbirine duyduğu ilgi bir tür aslında evcilleştirme kavgası veya mücadelesi sayılabilir mi? E, evrim e, sanmıyorum çünkü e, insan öncesinde de e, bir, e, far, e, ilişkiler var topluluk üyelerinde hangi Abi topluluk olursa olsun kavgası. fakat iktidar ortaya çıkmadığını görüyoruz yani her canlı doğada hayatta kalabilmek için kendi türüyle zaten e, dayanışma ilişkisi kurduğunu görüyoruz bir de türler arasında da yine dayanışma ilişkilerin kurduğunu görüyoruz yani geçen... doğanın kendi aritmetiği var diyorsun kesinlikle geçen yani. hafta özellikle hani Kropotkin'den sözler evet etmiştik. Kropotkin anarşist bir coğrafyacı Doğru. ve Kropotkin'in etik üzerine bir kitabı var. Doğada etiğin olduğunu ve insan öncesinde de, kültür öncesinde de diyelim. Şöyle araya gireyim, Şöyle göreceğiz. araya gireyim o zaman. Doğa duygusal mı? Tabii. Hem duygusal hem akli. Doğanın da aklı var. Yani doğanın içkin bir aklı var. Maddenin bile bir aklı var. Yine antik dönemdeki e, İyonyalı düşünürlere gittiğimizde Maddenin içinde akıl olduğunu söylüyorlar ki buna Zenon e, Ayton diyordu ve sanırım Anaxagoras da Nous diyordu. Maddenin içinde akıl var ve kendi kendini biçimlendiriyor ve hareket ediyor. Biz ise o aklın içkin aklın dışa vurulmuş haliyiz. Dolayısıyla biz tam da bu madde ve doğanın içindeki içkin aklı ne yazık ki taşıyamadığımız için tam tersini dönüştürdüğümüz için bu ilişkiyi tahakküm ilişkisini... ...dönüştürdüğümüz için... ...yıkıcı sonuçlar yaşıyoruz... ...sanki doğa bizim düşmanımız gibi... ...tahakküm altına alınması gereken... E, bir, ...bir canavar gibi... E, ...bakıyoruz ve... ...ve hakikaten o ilk... E, ...evcilleştirdiğimiz kurt... E, ...da belki o içimizde yaşıyor hala... ...o kurtlar... Peki şunu sormadan edemeyeceğim... ...o zaman birliktelikler kadar... ayrılıklarda son derece... ...olağan şeyler mi? Kesinlikle, kesinlikle yani... Doğada da birliktelikler ve ayrıntıları görüyoruz. Yani bunu da empedokles yani çok güzel açıklıyor. Yani yeni bir şeyin ortaya çıkmasına sevgi kuvveti neden oluyor diyor. Ama şeylerin yok olmasına diyor ise nefret diyor. Yani sevgi ve nefreti ...evrenin yasası... E, ...görünmez yasası gibi görmüş... Empedokles ama toplumdan yola çıkıyor. Yani diyor ki... Galiba. Nefret hayati bir duygudur. E, biz şey. tabii nefret ediyoruz... ...ve o partiküller, parçacıklar... ...atomlar ayrılıyor birbirinden. İki ve, varlık birbirini itmeye başlıyor. İtmeye başlıyor Çünkü, ama sevgi çekiyor. Müthiş çekici bir kuvvet ve yeni bir dünya... ...buradan ortaya çıkıyor. Peki iki varlığın birbirini itmesinde... ...uzlaşması sence ne ifade ediyor? Yani iki varlığın uzlaşması bence Spinoza'daki o iki bedenin birbirine karışması eğer iki beden birlikte kudretleniyorsa birlikte güçleniyorsa ve neşe duygusu dışa vuruyorsa çok güzel ama gerçekten bir neşe beden hı hı. bir başka beden için zehir ve bütünlüğünü parçalayıcıysa hakikaten o zaten bir başka bedenin zararına dönüşüyor ki buna da ...asalak ya da parazitik ilişkiler... ...diyebiliriz herhalde ki... ...olabildiğince kurtarmamız gerekiyor... ...en büyük zaten... ...bu zehir etkisi yapan şeyler... ...bu aşkın kuvvet olarak... ...bizi sürekli biçimlendirmeye çalışanlar... ...dayatıyor bize değil mi... ...yani aşkın bir kuvvet... ...biçimlendirici bir kuvvet... ...bizde edilgen maddeyiz... ...ve durma, durmadan bizi forma şekle sokmaya çalışanlar... ...bizdeki etkisi hep keder oluyor zaten... ...yani gerçekten... Suçluluktan mı bahsediyorsun? Yok yani... ...hiçbir zaman... ...beceriksizlik ben... hissi mi? ...beceriksizlik de değil çünkü onların beni bir biçime sokmaya çalışıyor. Tamam, iktidar diyelim buna. Fakat ben o biçimde doğam gereği o biçime olmadığım için... ...ister istemez kederli varlıklara dönüşüyorum. Tıpkı köpeklerinde kederli varlık olması gibi... ...biliyorsunuz köpeklerin formun normal değil. Yapay seçilimle ve çeşitlendirilmiş ve piyasanın taleplerine göre... Ee, çok çeşitli farklı karaktere sahip neredeyse e, raf e, ömründeki nesneler gibi çeşit çeşit köpek var ama o köpekler hepsi doğal olmadıkları için hepsi bir sakatlanmış bedendir hepsinin bir arızası vardır zaten ya e, ya eklemleri ağrıyordur ya soluk almasında sorun vardır ya ya mutlaka bir tarafı her e, yapay e, un, şeyin ürünün aslında bir sorunu var. O zaman Gereğinden fazla dert edinirsek bir şeyin safkanlığı çok tehlikeli. Doğru mu anladım? Safkanlığı evet. E... Onu safkan tutmaya çalışmak. Safkan nedir diye de sormak lazım aslında. Tabii. Yani safkan çünkü safkan deyince e, hepimizin e, kökeni aslında doğaya gidiyor. Doğanın da çok saf olduğu söylenemez yani. Doğada çok karışık ve çokluk ve oluşun mekanı. Çünkü doğa çarpıklıklar dengesizliklerle var oluyor. E Tabii o çarpıklıkla zaten yeni formlar ortaya çıkıyor. Yani bir, bir değişiklik meydana geliyor. Ve o değişiklik kalıcı olursa tam da e, tam da belli bir formdan yeni bir evrimsel bir çizgi başlıyor. Yani e, ne dedi, modifikasyonlarla, değişikliklerle. Yani en basit yöntem, yöntem demeyelim de en basit eğilim işte e, sürekli bir grubun veya bir canlı grubunun <gülüyor> hadi insanları da geçelim. Birbirleriyle türemeye çalışması e, genetik bozukluklara yol açıyor değil mi? Evet, evet. Bu tabii. ne demektir? Çarpıklık iyidir demektir. Ya da yabancılık iyidir. Yani yeninin değil mi? Tabii, e, tabii. Dahli her zaman iyidir. Yani yeni evet akışa açık açık bir sistem olmak. Yani yeni içeriye yeni yeni bir şeylerin girmesi ve yeni e, ve Evet çok konuştuk. Evet çok bir konuştuk. mola verelim. Kesinlikle ee, mola verelim. Acayip i̇stersen konuştuk. akustik bir mola. Evet. Ee, mavi trene binelim bakalım. Hadi bakalım. Evet herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı devam ediyor. Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül. Evrim mavi trene bineceğiz dedik ama treni kaçırdık. Treni kaçırıp kuşların yolculuğuna katıldık. Bu çaldığımız parça Karada kırıktı ama ama Barış Demiril'in barıştık mı ekibiyle grubuyla birlikte yaptıkları Fail Play albümünden bir parçaydı evet. Barış Demirel bizim çalışma arkadaşımız evet. açık Radyo'da birlikte birlikteyiz ve nefesine sağlık Evet trompet çaldı Çal, çalıyordu Böylece kondüktörle de barışmış olduk Bir sonraki <gülüyor> istasyonda mavi trene belki biliririz. Evet evet ama Kanada kırık e, Gerçekten de e, evrimin Özellikle bu göçmen kuşlar değil ve mi? yeni Üstümeyi... Hava <gülüyor> alanıyla e, ilgili Verdiği örneğin e, çok denk geldi Hakikaten kuşların Kanadını kırdık Uç, Uçamıyoruz uçurtamıyoruz e, Aslında e, baktığımız bu arada, Devletin hava yolunun reklamını <gülüyor> da Ridley Scott çekmiş duydun onu. Evet evet onu gözüme çarptı Evet bu arada da kanadı kırık sadece e, kuşların kanadını kırmakla kalmıyoruz. Hakikaten eğitim sürecinde de aslında hayata yeni başlamış, kanat çırpmaya başlayan çocuklarımızın da e, kanatlarını kırıyoruz gibi geliyor bana. E, dolayısıyla bu kanadı kırık sadece kuşlara özgü olmasa gerek tüm uçmaya teşne, uçmaya arzulayan e, ve özgürlüğe kanat çırpacak olan herkesin aslında başına gelen birileri tarafından... Hoca öğrenci ilişkisi demişken geçenlerde sevgili karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun bir karesine rastladım. Tam senlik ve tam da bizim durumumuzu hani okul kanadı kırıklık falan anlatıyor. Sokrat bir öğrencisiyle sanırım konuşuyor. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim evlat diyor. Öğrencisi teşekkür ederim Sokrates diyor. O da şunu söylüyor bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Hadi yaylan. <gülüyor> bence bence en güzel eğitim o yaylanmak meselesi var ya. Esnek eğitim değil mi? Kesin. Bir de bir de yaylanması iyidir. Çocuklar zaten yerinde duramıyorlar, sıçrıyorlar ve galiba biz e, Sokrat'ın öğrencisi olsaydı ona bir kere e, şey gibi çiçek gibi oturmayı öğretecekti günümüzdeki. <gülüyor> Ee, bu yöntem biliyorsunuz çocuklara çiçek gibi oturun dendiği zaman bir kere zıplamayı hoplamayı ve yaylanmayı unutuyor çocuklar. Belki onlara eşek partenondan gelinceye kadar. <gülüyor> Kesinlikle otur otur şimdi kendi rızasıyla çocukları biçime daha doğrusu bir, belli bir biçime sokmayı yönelik bir bir süreç var ama eskiden biz bizim kuşakta cetvel bir eğitim aracıydı. Biz evet, evet. ben çok cetvelle eğitildim. ama artık çok az belki de hemen hemen hiç yok gibi. Fakat şöyle bir şey var. Rıza meselesi var. Yani ha. ...disiplinci toplum yerine... ...aslında bir biyo iktidar... ...biyo politikaya girdiğimiz zaman... ...işselleştirilen bir rıza var. Şeye dikkat ediyor musun? Eğitim bireyselleştirildikçe... ...ve özelleştirildikçe... E, ...bu fast food e, zincirlerinin... Hı. ...menülerindeki... E, e, ...yarı ekonomik... ...ve zorlama... E, ...paket... E, ...pazarlama yöntemlerine... Hı. ...çok benzeşir hale geldi. Hatta bunu... ...turizm firmaları bile yapıyor ya da sigorta... Şirketleri yapıyor. Mesela standart paket alıyorsun. Hatta televizyon yayınları da yapıyor. Net işte biliyorsun hı hı. kur ismi vermeyelim işte dijital yayın paketleri falan. Paket meselesinden bahsediyorum. Bir temel paket alıyorsun. Bunu evladın için yapıyorsun mesela. Yanında şu da var ister misiniz? Bu da var ister misiniz? Hı hı hı. Şu da var ister. Misiniz. Aynı fast food hı hı hı hı. zincirleri veya dijital yayın platformları ya da hat tele neydi işte mobil evet, telefon evet. hatları... Tabii, tabii, olduğu gibi inanılmaz Pro, şey paket programlar paket, ama şu şey... şunu eklersek yani üç kuruş çok, daha verirseniz çok hmm, küçük şu bir fiyat olur. artışıyla şey olur. Bu zaten dediğin gibi fast food zincirlerinin yaptığı <gülüyor> hani şunun yanına alırsak büyük seçip ister misiniz? E, patatesi e, bir hani orta yerine büyük evet. alırsan hani şöyle bir ufak değişiklik olacak. E, çok haklısın. E, bunu bunu her yerde karşılaşıyoruz. E sırf o yüzden de hani bu e, belli kurumsal telefonlar var o kurumsal telefonlardan ben kaçınıyorum artık e, bir e, böyle bir kısır döngünün içine e, girdiğimi e, hissediyorum ve bir türlü çıkamıyoruz ve ee, onda okuması gereken bir metni var karşımdaki onu bitirmeye çalışıyor ve ben o metni o kadar çok dinledim ki bana yeniden bir metin üzerinden metinsel metinler içi bir ilişki dayatılıyor. O metinsel ilişki de gerçekten keşke karşımdaki e, yazsaydı da birlikte paylaşsaydık o metni ne yazık ki birilerinin yazdığı senin dediğin gibi bir metin ve o metnin içinde hareket ediyoruz durmadan. Kesinlikle. Kökler ve köksüzlükler. Hep bunlar şeyini yaşıyoruz değil mi? Kavgasını. kesin ee, Hep çok eski bir mesele. Yani kök ve köksüzlük. Evet. Kök, kök salmak ya da kökünden koparılmak. Şeyi hatırlarsınız 80'lerde TRT'de kökler dizisi vardı. Ee, kökler şey. E, afra de. Evet afra e Amerikanları. hatırladım hemen. Değil mi? Tabii o e, köleleşme sürecini Afrika'dan başlayan ve Amerika'da e, biten o e, köleleştirilmiş siyah insanların hmm. e, serüvenini anlatıyordu. Ne kadar e, izle merakla izlerdik onu. Aslında ne kadar entelektüel bir isimmiş değil mi Kökler? Öyle bir basit e, meseleyi işleyen bir dizi için. Evet. Bence çok ee, yoğun bir kavram. Evet, evet. Dizinin orijinal adı Kökler miydi acaba? Şimdi hatırlayamadım. Ee, ben de bilmiyorum. Bak kökül ama bir şeyini orijinalini bilmiyorum. Bizde çünkü bazı hmm. yabancı dizilere dizinin orijinal adından çok daha güzel isim bulunabiliyor. <gülüyor> Mesela Tatlı Cadı filan. <gülüyor> ya bu kökler falan deyince bir de o filmle söyleyince aklıma doğrudan doğruya bu belediyelerin ağaçları nakletmesi geldi. Ha, evet göçebe ağaçlarımız var e, değil düşünse mi? Düşünsene köküyle birlikte çıkarıyorsunuz. ağaç evet. zarar görmeyecek ve çok farklı coğrafi bir yere toprağa ya da yerleştiriyorsunuz. E, sonuçta bir farkı yok yani. O yerinden koparılıp başka bir yerde yaşamaya zorlanan insanlarla ya da yine senin işte geçen bir önce, ilk bölümde örneğini verdiğin işte kuşların yer değiştirmeye zorlatıyoruz aslında. Yani o, o yollarını değiştirmeye zorlatıyoruz. Kökler deyince... E... Emil Michel Kioran'ın e, bir kitabı e, daha doğrusu onun hakkında Kenan Alioğlu ve Sadık Erol Erin Bilim ve Sanat e, başlığı altında çıkardıkları e, Bilim ve Sanat imzalı bir kitapları var. E, bilim ve Sanat Yayınları Ankara'da. E, bir derleme kitap. Bu içindeki Kioran'la ilgili e, metinler var ve kendisiyle yapılmış söyleşiler de var. Kökler demişken şunu soruyor bir sayfasında kendisine düşünüre röportajı yapan kişi gerçekten de siz birçok kez köklerinizden koparıldınız değil mi? biliyorsun Gioran kendi dilini de terk edip, kendi vatanını da terk edip, Paris'e yerleşen bir münzevi, bir aylaktı ve gerçekten dünyasını düşüncesini onun üstüne kurdu galiba çatı arası çok meşhurdur onun ölene kadar, 95'te galiba öldü şunu diyor. İlkin diyor çocukluğumu terk etmiş olma e, olgusudur diyor benim için bu. Sonra Sibiu'daki Romanya galiba yaşamım, ee, Sibiu için benim bu kadar benim için bu kadar önemliydi? Çünkü hayatımın en büyük dramını yaşadığım yer orası. Yıllarca süren ve geri kalan günlerimde bende iz bırakan bir dramdır bu. Düşünüp yazdığım her şey, özümsediğim her şey tüm sayıklamalarım e, kökenini bu dramda bulur. Ben 20'li yaşlarda uykuyu yitirdim. E, ...kentte saatlerce dolaştığımı hatırlarım. Sibiu çağdan kalma çok güzel bir Alman kenti... ...imiş. E, sanırım Romanya diyerek yanıldım. Özür diliyorum kendisinden ve izleyicilerden, dinleyicilerden. Gece yarısına doğru çıkıp e, sokaklarda yapayalnız dolaşırdım. Tam bir taşra sessizliği içinde, boş bir kentte... ...birkaç fahişeden ve bir benden başkası olmazdı. Sokaklarda bir çeşit hayalet gibi saatlerce başıboş gezerdim... Daha sonra yazdığım her şey bu geceler boyunca üzümsenmiş oldu diyor. Yani aylaklığın aslında kıymetini Hı -hı, belki de çok ve bunun önemli. bedelini e, çok ağır ödemiş. Bunun da kıymetini bilen bir düşünür ki Kiyoran e, son derece pesimist olmakla beraber ben onundaki hakikatli hali ...hakkaniyetli hali... ...çok takdire sayen buluyorum... ...bilmiyorum ne diyorsun... ...yol geçene de çok yok, uyuyor... Yok, ...çok denk geldi yol geçene... ...yürüyen... ...yürüyerek düşünen... E, ...yazarlardan... ...düşünürlerden biri... ...yürüyerek... ...hani... ...düşünen ve yazan... ...işte Nietzsche var... ...ve pek çok yazar aslında... ...o yürümeyi... ...o bedenin... yürürken ritmiyle... ...düşünme ritmini... ...aslında örtüştürüyor... Ve yürümeyi e, unuttuğumuzdan e, söz edebiliriz belki. Hani, ve sen bunu anlatırken benim aklıma Ray Bradbury'nin son yaya diye bir öyküsü var. Hani distopik bir e, öykü, kısa bir öyküdür Ray Bradbury'nin. Ve o son e, yaya dolaşır ve tek yayadır bu gece karanlığında. Ve e, evlerden gelen o televizyonun mavi ışıklı görüntüsünü birer şeye benzetir aslında. Mezarlıktan gelen ışığa benzetir. Ve sonunda da e, niçin yürüdüğüne e, sorgulayan e, polis tarafından e, ve tutuklanır aslında. Çünkü ondan başka gece kentin sokaklarında yürüyen yoktur. Bu benim aklıma hep bu kamusal mekandan geri çekilerek aslında sokakların ısızlaştırılması ve e, yürümenin bile aslında nasıl kamusal bir eyleme dönüştüğünü hatırlatıyor yürümek. Ve yürürken de biz ara sokaklara giriyoruz ve olmadık insanlar ve şeylerle karşılaşıp tam da e, zihnimizde belki de bunların e, bunların imgeleriyle aslında olmadık şeyleri düşün, düşünüyoruz. Fakat bugün hakikaten sokaklardan geri çekiliyoruz ve tamamen o biraz önce sözünü ettiğimiz kozmos diye tanımladığımız evlere ya da ABM'lere e, sığınıyoruz. E, ...AVM'de yürünür mü diye sana sorayım... ...sen AVM'de yürür müsün... ...yani sokakta yürümeyle... ...AVM'de yürümek arasında nasıl bir... ...fark ya da benzerlik yani var mı? Yani onu o kadar iyi düşünmüşler ki... ...Biliyorsun AVM'lerde bizim yerimize... ...merdivenler yürüyor... <gülüyor> bir de AVM'de neyle... ...karşılaşacaksın? Yani kar <gülüyor> şununla karşılaşabilirsin... ...A ve M ile... <gülüyor> Kesinlikle A'dan başlayıp M ile... ...M'ye doğru ilerliyorsun ve e, hakikaten tüm karşılaşmalarda tasarlanmış. Dolayısıyla o kadar bir tür bir tür Newton'cu geometrik bir alan var. Yani her şeyin e... ...belirlenmiş, determinist Kaybolmak. bir evren... ...kaybolamazsın... E, ...ama e, hay, e, kentin sokakları... ...hele kıvrımlıysa... ...neyle karşılaşacağın, kimle... E, ...yolun kesişecek ve... ...ne türden bir başına bir olay gelecek... ...bu olayı biz hep genellikle... ...olumsuz olarak alınırız ya... ...başıma Tabii. olay geldi... ...hayır, her şey karşılaşmada bir olaydır... ...ve iyi olaylar da var... ...şey geliyor aklıma, ofisten eve... E, ...geçen süreyi... ...ve trafikte geçen süreyi düşününce... Büyük şehirlerde e, okullardaki e, o tecrübe e, iki ders arası ifade çok güzel. Teneffüse çıkmak. Hani, <gülüyor> Teneffüs. evet, solunuma... solunuma çıkıyoruz <gülüyor> ve orada bile yapay solunum yaşıyoruz. Çünkü manevi bir taciz altındayız. ABM'lere veya e, çoğunluğun gittiği yerlere o insan akıntısına Hı -hı. dahil olarak gerçekten yapay bir sonunuma kendimizi bırakıyoruz. Çünkü o kalabalık da aslında çok işimize yarıyor. Çünkü o kalabalığın akıntısında dediğin gibi belki kendimizi unutmayı da seviyoruz. Tabii aslında tam bu mesele kent, modern kent deneyimi. Hani o kalabalığa katılıp yabancı olmak, hiç kimsenin, herkesin birbirine yabancı olduğu ve kaybolmak ve bu mesafeli ilişkilerin sürdürülmesi ...tam da kentsel deneyim, bunun vardığı yerde AVM'lerde steril bir ortamda onu yaşıyoruz. Üstelik de en azından kentin kamusal mekanlarında, herkesin yabancı olduğu o mekanda... ...olmadık karşılaşmalarla yeni ilişkiler başlama imkanı vardı. Fakat artık AVM'de sadece ve sadece metalar ve vitrinlerle bizim ilişkimiz var... Ve, Bir e, de, yani ahenk kalmadı hı. Hiçbir ilişkide Hiçbir e, Zeminde ahenk yok e, Mevsimlerin dengesi şaştı e, Baktığında Coğrafyanın hı hı. dengesi şaştı yer altından olsun yer üstünden olsun çok ciddi bir ta tazik taciz Kesinlikle. var. Doğa artık yeter diyor. Ee, doğru. Bu ne hani başı doğru. dönüyor doğanın veya işte midesi bulanıyor bir insan gibi düşünürsek e, keza bu söylediğim de çok yanlış hani her şeyi insanlaştırmayı da ben çok doğru bulmam. Hı hı. E, belgesellere bak mesela zannedersin bir uygarlıktan söz ediyor. Bir canlı türü hakkında bir belgesel çekiliyor ama müthiş bir insani zihniyetle onları anlatıyorlar. Kesinlikle. Bu çok bence yadırgatıcı ve rahatsız Tabii. edici. bunu hep yapıyorlar. National Geographic kanalda hep bunu yapıyorlar. Yani neredeyse tüm toplumsal ilişkileri Birebir yansıtıyorlar, bire bir yansıtıyorlar evet. doğaya. O halbuki tamamen bizim e, birbirimizi yediğimiz ilişkiler ama evet. doğada da sanki doğalmış ve o ilişkileri alıp tekrar toplumsal diye doğal ve toplumsal diye bize e, satıyorlar. Yaban olanı bize uygar olarak satıyorlar evet, değil evet. mi? Zaten evet evet. Zaten kanalın adı da Milli Coğrafya. National Kesin, Geographic. Kesinlikle. Ki o sömürgüleştirme döneminde ortaya çıkmış bir dernek zaten değil mi? Evet. Öyle bir dernek. Ee, sen biraz önce e, iklim değişiyor dedin her şey değişiyor hakikaten yeryüzünün dengesi bozuldu fakat AVM'deki hiçbir şey her şey dengede hiçbir şey o kadar güzel ki denge halinde sıcaklık sabit iklim aynı hı hı. E, biz niye dışarıda dolaşalım ki bu dengesiz yeryüzünde sürekli hakikaten biz bozduk onu ama AVM'lerde her şey sabit hiçbir bir, şey bozulmuyor yani. Bir de şey çok ironik gelir bana sokakta yürürsün yerlerde nedir yürüme aygıtın kaldırım değil mi AVM'de nedir yürüme aygıtın yürüyen bant var hayır bir de yürüme hayır merdiven. vitrinlerdeki indirim <gülüyor> Doğru. birinde kaldırımlar diğerinde indirimler bizim rehberimiz harikasın işte bu tam evrimin özgü, evrime özgü güzel bir saptam oldu. Bir tarafta çok doğru, doğru kaldırım ama AVM'de ise indirim var. E o zaman evet evet evet. Akustik <gülüyor> trenimize yetiştik. Yetiştik mi acaba? E, Feryale bir soralım. Ayarladı mı yoksa yine Feryale e... tamam. Okay. Tamam. Tren kalkıyor o zaman. <gülüyor> Mavi Mavi Tren'i yakaladık. Efsanevi albümüyle John Coltrane bizler için saksafonunu e, paylaştığı Blue, Net, Blue Note e, Records imzalı 1958 tarihli e, efsanevi albümünden dinledik. E, Mavi Tren. E, kendisinin çok güzel sözleri var aslına bakarsan e, caz hakkında. Mesela bir tanesinde der ki, caz öyle bir kelime ki bizim müziğimizi satmak için icat edilmiş ama benim için o kelime de yeterli değil, mevcut değil. Kendisini cazdan aslında veya tasniflenmekten <gülüyor> bu kadar koymayı göze alabilmiş bir müzisyen sanıyorum. Sınıflandırmadan zaten hep kaçılmıştır. Dolayısıyla her türlü atlandırma onu bir, bir yargılayıp belli bir yere yerleştirecekti. Tam da kol zaten yakalanmayan bir soluktu, bir nefes aslında. Bugün de e, hep soluktan nefesten gittik. Belki de teneffüsten söz etmiştin. Bugün bir teneffüs vermiş olduk. Çünkü Barış Demiril'in Barıştık mı grup ekibiyle birlikte yaptığı kendi e, şeyde ne diyelim kendi... Tabii. Ve müziği de aslında yine trompet çalıyordu. Gold e, bugün saksafon çaldı bize ve bugün hakikaten hayat nefes, hayat okulunda nefes. akustik bir teneffüse çıkmış olduk diyebiliriz. Evet evet öyle diyelim. Çok çok teşekkürler teknik masada Feryal'e ve dinleyici destekçimize ve kulaklarını şişirdiğimiz tüm dinleyicilere. Peki, i̇yi iyi haftalar diyelim ve haftaya görüşmek üzere e, ve hoşça kalın. Hoşça kalın.